Doğduğu yer, konuştuğu dil, büyüklüğün inançları ve konuştuğu dillerin farklılığı nedeniyle ayrım yapılamaz. Yaşamak çocuğun en temel hakkıdır. Her çocuğa doğumda isim verilir. Devlet bu ismi kaydeder. Kimlik verir, çocuk o devletin vatandaşı olur.